Bismillahirrahmanirrahim Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden Beşe kadar De ki tam yerini ağartan Rabb'a sığınırım Yaratıkların şerrinden Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden Güğümlere üfrenlerin şerrinden, haset ettiğinde haset edenlerin şerrinden. Evet. Allah subhanahu ve teala öyle bir sure indiriyor ki, hem okumamızı hem de birçok kötülüklerden kendisine sığınmamızı emrediyor. Sürenin uzun sebebine baktığımızda kardeşlerim Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Yahudilerden birisi Aleyhisselatü büyü yapmıştı Bu nedenden Resulullah günlerce hastalandı Cibril gelip Yahudilerden bir kişinin kendisine büyü yaptığını bir düğün bağlayıp falanca kuyunun dibine attığını oraya birini göndermesini onu getirmesini söyledi bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Ali'yi gönderdi. Ali o büyüyü çıkarıp peygambere getirdi. Aleyhissalatü Vesselam düğümü çözdü. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam sanki ipten kurtulmuşçasına dinçleşip ayağa kalktı. Ve o Yahudi'ye bunu ne söyledi ne de ölünceye kadar yüzünü gördü. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirerek düğümlere üfrenin şerinden karanlığın şerinden bana sığının diyerek hasetçinin şerinden bana sığının diye buyurmuştur. Çok önemli surelerdendir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yatmadan evvel eminde dediğimiz gibi avucunu birleştirir. Selak, naz ve ayet kürsüyü İhlas suresini okur üfürür ve komple bütün vücudunu üç kere sıvadlar sonunda yatardı Allah bizlere de bu şekilde amel edip bu şekilde her gün hayatımızı ikame eden kullardan eylesin aleyküm selamun rahmetullahi barakat. bu surenin benim hayatımda da çok, çok önemli bir yeri vardır daha önceleri akide nedir inanılması gereken esaslar nedir bunun bilincine varmazdan evvel yıllar önce i̇bn Kesir ilk tercüme edildiğinde arkadaşlara bütün soruları okuyup bir anlattığım günlerden birinde diğer bütün Hetaplar tercüme edilmiş. O günlerde de İbni Kesir diye bir tefsir çıkmıştı. Bunu da alıp madem böyle bir şeyi Allah bize nasip etti ben de insanlara bunu gücüm nispetinde okuyayım anlatayım dediğim günlerde bu soruları okuduğumda Muhtedile Fırkasının Eşari Fırkasının Peygamber Aleyhisselam'ın sihir yapılmadığını, bunun mümkün olmadığını, her ne kadar Bukhari, Müslüm gibi hadis kitaplarının bunu naklettiyse, bunun gerçek olamayacağını, onların bunu uydurduğunu yazıyordu. Benim şimdi kafam Allah bu oldu. Hem Allah Azze ve Celle Resulüne sihir yapıldığında bunları indirip kurtulmasına vesile oluyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu diliyle söylüyor. Sahabeler bunu naklediyor. Hadis kitapları yazıyor. Ama diyor ki i̇bn Kesir bunu muhtezile fırkası kabul etmez. Bu muhtezile kim? Eşari kim diye araştırdığımda bir de baktım ki Allah'tan gelen dini bırakmış. Önümüze gelen her şeye inanmış. Her şeye doğru diyen Nerede gittiğini bilmeyen zavallı insanlar haline gelmişiz. İşte bu sure, benim doğruyu görmeme, doğruya tabi olmama sebep olan surelerden bir tanedir. Kimi okur, cinliyse ise cininden kurtulur. Kimi olur, büyüsünden kurtulur. Kimi olur, korkusundan emin olur de benim hidayete ermeme sebep oldu. Herkesin değişik bir şeyi. Allah hakkıyla iman eden, hakkıyla sebeplenen sanma konulardan eyledi. Velhamdülillah herhalde.